kasıyarak. Kırılan Testi ve Hukuk. 3. Bölüm. Yapın ve Yönetim. Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard Devereux. Radyo'ya uyarlayan Sinan Serindere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 Olaya cinayet masasından bir dedektifle bölge savcılığına bağlı bir komiser tarafından el konulur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack Morer'la arkadaş olduğu tespit edilir. Malikanenin bahçesinde ise cinayette kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harfleri yazılıdır. Sinema oyuncusunun katil olmasından şüphelenen polisler evine gidince onu evinin banyoda öldürülmüş halde bulurlar. Sinema oyuncusu Jordan'ın elinde bir ustura vardır. Cinayet masası dedektifi bu adamın cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kaydığını düşünmektedir. Ancak bölge savcılığı komiseri aynı fikirde değildir. O, sinema oyuncusu da dahil cinayetleri mafya babası Moror'un işlediğini iddia eder. hem cinayetin çözüldüğünü sanır. <gülüyor> Ama ben aynı kanaatte değilim. Şu June Arnold'u saat yedi sularında ziyaret eden kızı bir ziyaret etti. Neydi adı? Hmm. Francis Coleman. Glendale bulvarı 145 numara. Cinayet onun geldiği saatlerde işlendiğine göre bir şeyler görmüş olabilir. Glendale bulvarı iki dakika ötede. Eve gitmeden önce kızın evine uğramakta yarar var. Apartmandaki isim listesine göre Coleman beş numaralı dairede oturuyor hı hı, Evet Bu kapı olmalı Doğru Kapının üzerinde kızın adı yazıyor Şu bir çalayım Umarım evdedir Aa, O da ne Kapı açık Jordan'un da kapısı açıktı Ve ölmüştü Sakın bu kız da ölü olmasın Kimse yok mu? Yok galiba İçeriye bir göz atayım Burası uyuşturucu kokuyor Gençler ne anlıyor bu uyuşturucudan anlamıyorum. Bayan Koleman Salonunda kimse yok Bir de yatak odasına bakayım Bayan Koleman Burada da kimse yok Sanki ev terk edilmiş gibi Şimdi anlarım Bakalım elbise dolabı dolu mu boş mu? Elbise dolabı bomboş. Anlaşılan koleman daireyi boşaltmış. Bu işte bir gariplik var. Bir iki saat evveline kadar burada oturmuyor muydu bu kız? Kapıcıyla bir konuşayım bakayım. Evet. <Gülüyor> Ne istiyorsunuz bayım? Eğer kiralık daire arıyorsanız bu apartmanda boş daire yok. Üçüncü katta boş bir daireniz yok mu? Bayan Koleman taşınmadı mı? Taşındığını size kim söyledi? Biraz evvel yukarı çıkmıştım. Daire boşalmış. Siz, siz ne hafta size ait olmayan bir daireye giriyorsunuz? Kimsiniz siz? Bölge savcılığı polislerinden Paul Conrad. Ha, ya öyle mi? Bayan Koleman bir suç mu işlemiş? Suç işlediğini söylemedim. Kız ne zaman gitti? <gülüyor> Gittiğini bilmiyordum. Daha, daha bu sabah buradaydı. Hatta akşamüstü onu dışarı çıkarken görmüştüm. Gördüğüne emin misin? Elbette. Ama gittiğine çok sevindim. Hiç olmazsa onu kapı dışarı etmek için uğraşmayacağım. Niçin böyle söylüyorsunuz? Niçin olacak? Üç haftadır kirasını vermiyordu. Coleman hakkında ne biliyorsunuz? Buraya ne zaman taşınmıştım? Bir ay kadar oldu. Sinemada figüranlık yapıyormuş. Çok sakin bir kıza benziyordu. Eğer, eğer bir kızım olsaydı onun gibi olmasını tercih ederdim. Neden? Çok güzel konuşuyordu Güzel bir yüzü ve son derece iyi bir kalbi vardı Ama ne yazık ki kira ödeyecek parası yoktu Birkaç defa evine dönmesini söyledim ama beni dinlemedi Parasını bu akşam vermek üzere söz vermişti Galiba bulamadı Onun için gitti ne dersiniz? Olabilir Neyse öğrenmek istediğim bu kadardı teşekkür ederim Başı dertte değildir inşallah Bilmiyorum iyi geceler Bu işte bir gariplik var İşsiz bir figüren, Cun Armut da görüşmeye gidiyor. Büyük bir ihtimalle iş istemek için tabii. Ama randevusu olmadığı için malikanenin kapıcısını aşıp da ünlü yıldızla görüştüğünü hiç sanmıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Vakit gece yarısına geçmiş. Eve gidip uyumalı artık. <Gülüyor> Cinayet masası amiri Mackey'nin verdiği rapor beni tatmin eder vaziyette. Jordan bütün bu cinayetleri işleyerek intihar etmiş. Müfettiş Sam Barden'ın raporu da aynı vaziyette. Ama sen aynı görüşte değilsin. Bunun sebebi ne bu? Her şey çok güzel hazırlanmış Savcı Bey. Doktor Holmes bunun tam manasıyla bir profesyonel iş olduğunu söylüyor. Benim fikrim de bu. Böyle bir işi yapmak ve her kurşunla bir kişiyi öldürmek için... İnsanın çok usta bir nişancı olması lazım. Hmm, biliyorum. Fakat Jordan hakkında kafi derecede malumat topladım. Birinci sınıf bir nişancıymış. Yirmi metre mesafeden bir iskambil kağıdını ortasından vurabilirmiş. Size ikinci bir noktayı daha hatırlatayım. Jordan devamlı olarak elektrikli tıraş makinesi kullanıyormuş. Yanında bulunan usturaya ne diyeceksiniz? Eh, buna tam manasıyla bir şey söyleyemeyeceğim. Jordan'ın usturası olmadığını kesin olarak bilseydik o zaman iş değişirdi. Fakat bilmiyoruz ki. Hem bazı insanlar usturayı nasırlarını kesmek için bulundururlar. <gülüyor> Sen de öyle diyordu. Doktor Holmes konuştum. Jordan'un hiç nasırı olmadığını söyledi. Ayrıca Jordan'un elbiselerinde en ufak bir kan lekesi bile yoktu. Ama cinayetin işlendiği sustalı bıçağın üstündeki kan... ...June Arnold'un kan grubuyla aynı. Sen buna ne diyeceksin? Cinayetin o sustalı işlendiği katilin Jordan olduğunu göstermez efendim. Sonradan biri onu Jordan'ın odasına bırakabilir. Ayrıca sustalının üzerinde hiç parmak izine rastlanılmamış. Yani sence June Arnot ve hizmetkarlarını öldüren Jordan değil mi? Hayır. Ben Jack Morer'den şüpheleniyorum savcı bey. Ha? <gülüyor> ne? Jack hmm? Morer'den mi? Yani bu cinayetleri şu kahrolası mafya babasının mı işlediğini düşünüyorsun Paul? Evet şef. Sen Bard'ın, dün gece Morer'in, bir zamanlar June Arnold'ın metresi olduğunu söyledi. Eğer Morer, Jun Arnold'un kendisini Jordan'la aldattığını haber aldıysa ne yapardı? Kendilerine bir çiçek sepeti mi gönderirdi zannediyorsunuz? Eğer Morer, Jun Arnold'la yaşıyorsa ve Jordan'la da ilişkisi olduğunu öğrendiyse, bence Morer dün akşam Jun Arnold'un evine geldi. Arkasında şahit bırakmamak için önce hizmetkarları öldürdü, ardından da kendine ihanet eden Jun'u başını gövdesinden keserek öldürdü. Sonra da Jordan'ı zan altında bırakacak delilleri hazırlayarak... ...onu da intihar süsü vererek öldürdü. Hmm. Peki Cunarnot'un Morel'le metres hayatı yaşadığından emin misin Paul? Hmm, hayır. Fakat yapılan ufak bir tahkikat meseleyi olduğu gibi meydana çıkarabilir. Eğer Morel'in Cunarnot'la metres hayatı yaşadığını tespit edebilirsen... ...senin esas ispeşinde olduğuna inanırım Paul. Ona musuz herife senin kadar ben de gücüm. Şimdiye kadar Morer çok kuruna hareket etti. Bize herhangi bir ipucu vermedi. Bu yüzden de onu savcılık makamı olarak sanık sandalyesine oturtamadık. Kendisine karşı kullanabileceğimiz hiçbir silahımız yok. Sana istediğim müsaadeyi veriyorum. İstediğin gibi bir soruşturma yap. Fakat yaptıklarından kimseye bahsetme. Neden efendim? Zira Morer'in her tarafta kolları var. Onun polis merkezinde adamları olduğundan bile şüphe ediyorum. Hı, merak etmeyin savcı bey. Hemen işe koyulacağım. Bu iş için bizim soruşturma bürosu polislerinden Van Roş ve sekreterim Matt Fielding ile çalışacağım. Onlardan başka hiç kimse bir şey bilmeyecek. Eğer Morel'in June Arnott'la ilgisini tespit edebilirsem her şey kendiliğinden aydınlanmış olacak. Ne istersen yapmakta serbestsin Paul. Yeni bir şey bulur bulmaz bana da bildirmeni istiyorum. Hı hı. Yalnız çok vakit kaybetme. Biliyorsun işimiz çok. Geçen her dakika Morel'in işine yarar. Haklısınız efendim. O zaman ben gidiyorum. Aa, bir dakika. Hı. ...sana bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Buyurun. Beni alakadar etmez ama... ...seni sevdiğimden söylemeden edemeyeceğim. <gülüyor> Anlayamadım efendim. Karına dikkat etmeni istiyorum. Anlayamadım efendim. Onun neyine dikkat etmemi istiyorsunuz? Dün gece biri bana... ...karını yalnız başına... ...Paradis Pavyon'da gördüğünü söyledi. Hı? Biliyorsun ki bu kulübün sahibi... ...Jack Morer'dir. Hepsi bu kadar boy... Malumatın olup olmadığını bilmiyorum ama bilmen iyi olur diye düşündüm <gülüyor> Söylediğiniz için teşekkür ederim efendim Hadi suratını asma O kadar mühim bir şey yok ortada Belki karın yaşadığı hayatı monoton buluyorduk Bilhassa sen vazifeli olduğun zamanlar Ona her şeyi açıkça anlat Anlayış göstereceğini tahmin ediyorum Şimdi gidebilirsin Senden en kısa zamanda iyi haberler bekliyorum Peki efendim elimden geleni yapacağım Neye karar verdiniz şef? Bütün şüpheler Jack Morer'in üzerinde toplanıyor Roche. Bölge savcısı en ufak bir ihtimal üzerinde dahi durmamız gerektiğini söyledi. Morer hakkında özel bir tahkikat yapmamıza izin verdi. Bu harika bir şey. Hı -hı. Bu kadar sevinme Roş. Morer zehirli akrepten bile daha tehlikelidir. Sen bu iş hakkında ne düşünüyorsun Mac? Morer hakkında tahkikata başlamadan önce... ...üzerinize kurşun geçirmeyen birer yelek giymenizi tavsiye ederim. Neç <gülüyor> <gülüyor> ah, doğru söylüyor. Söylediklerini yaban atmamak lazım. Ben hemen kendime bir hayat sigortası yaptırayım. Hiç olmazsa ben ölünce ailem açıkta kalmaz. <gülüyor> Saçmalamayı bırak Roche. Morer artık polislere sataşamayacak durumda. Peşinde olduğumuzu biliyor ve açık vermek istemeyecektir. Benim sizlerden tek isteğim, moralin June Arnott'la bir ilişkisi olup olmadığını öğrenmeniz. Ve o herifin aleyhinde şahitlik yapacak bir iki kişi bulmanız. Peki işe nereden başlayacağız şef? Her şeyden evvel June Arnott'la tanışmakta olduklarını hesaba katarak o yoldan yürümemiz gerekiyor. Hmm. Malikaneye giderek soruşturma yapmak yerinde olur. Etraftaki komşularla veya eve gelip gidenlerle konuş. Jordan hakkında izahat almak istediğinden bahset. Ve eve kimlerin gelip gittiğini, eşkallerini öğrenmeye çalış. Hmm. Sakın doğrudan doğruya morar hakkında soru sorma Yoksa hepimiz mahvoluruz. Jenny? Ne istiyorsun Paul? Ee, dün gece seni Paradis kulüpte görmüşler. Ambasadöre gitmediğime şükretmelisin. Paradis daha ucuz bir yerdir. Sana paradan söz etmedim. Sen de benim kadar bilirsin ki... ...Paradis Kulüp mafya babası Jack Morer'indir. Oraya gitmekle saçmaladığının farkındasın değil mi? Madem öyle karına sahip çık. Onunla ilgilen. Karının katillerden ve cinayetlerden... ...daha önemli olduğunu idrak et. Sen ne zaman istersen dışarı çıkabiliyorsun. Ofisinde sekreterin olacak... ...o şırfıntıyla ne dümenler çevirdiğini... ...bilmiyorum sanma sakın. Saçmalama. Sekreterimle hiçbir ilişkim yok. Sana niçin Paradis Kulüp'e gittiğini soruyorum. Bu seni alakadar etmez. Fakat Jenny... ...oraya giderek bütün servisimizi müşkül duruma soktuğunun farkında değil misin? Ne yaptığımı bilirim ben. Paradize gittiğimi kim söyledi sana? Bölge savcısı Bay Forrest söyledi. Ona da adamlarından biri haber vermiş. Kütük gibi sahoşmuşsun. Demek senin o pis polis arkadaşların... ...beni fitnelemeye başladılar öyle mi? Zaten bunu beklemeliydim. Söyle o şefine... ...burnunu benim işlerime sokmasın. Ne o ne sen... ...ne de başkası bana ne yapacağımı söyleyemez of Allah ım. nasıl baş edeceğim bu kadınla bilmiyorum. Kırulan Testi ve Hukuk Altı Oyununun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.